Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulillah Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd babat. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi e, İslam istamafunda câlet kitabının son konu son konuları görüyoruz. İsimler ve vasıflar kendisiyle ilgili hükümlere göre sabit veya geçersiz olur başlığından itibaren. Şimdi e, burada konu şu yani alimlerin kitaplarına geçen bir takım lafızları günümüzde bazıları e, cehaleti mazeret sayan e, bazı kimseler kendilerini delil olarak alarak e, bu alimlerinde ki bu alimlerden kasıt özellikle de işte İbni Teymi, İbn, Tevmi, İbn Kayy, Muhammed bin Abdülahab gibi alimler bu alimlerin de aslında şirk konusunda cehaleti mazeret gördüklerini dinin konusunda cehaleti mazeret gördüklerini cahil olan kimseleri tekfir etmediklerini e, iddia ediyorlar bu iddialarına yol açan sebep de alimlerin e, kitaplarına geçen bir takım kapalı lafızlar. öncelikle konu e, bu yani yani mesela Bunlara e, misal olarak birkaç tane misal verelim. Mesela İbn Taymiyye'nin erret alet Bekri adlı kitapta geçen bir ifadesi. Biz zarur olarak biliyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hiç kimse için ne istigase lafızlarıyla ne de başka lafızlarla ölülerden, nebilerden, salihlerden ve diğerlerinden bir kimseye dua etmeyi emretmemiştir. Öyle ki ümmetine ölüye ve ölüye doğru secde ve benzeri şeyleri emretmemiştir. Aksine biz biliyoruz ki o bütün bu işleri yasaklamıştır. Bütün bunlar Allah ve Resulünün haram kıldığı şirk amelleridir. Lakin son zamanlarda insanların çoğunda cehaletin yaygın olması ve risaletin delilleri hakkında ilmin azdığı sebebiyle muhalif oldukları şeylerdir. Resulullah'ın getirdiği şeyler onlara beyan olunana kadar tekfir edilmezler. Bu Erret Alev Bekri adlı kitapta nispet ediliyor geçtiği söyleniyor. Ben bizzat görmüş değilim de bazı yerlerde e, bu kitapların alıntı yapılarak bu söyleniyor. Ondan sonra yine Muhammed bin Abdülhaban'ın Keşf-i Şubat e, adlı geçen şu ifade. müşrikler diyorlar ki İsra yolları bu ifadelerle yani اِجْعَلَنَا اِلَهًا Kemalehum Aliha onların ilahları gibi bize ilah yap Musa Aleyhisselam'a yaptıkları bu teklif sebebiyle kafir olmamışlardı nitekim Resulullah'tan bize bir zatul tayin et diye istekte bulunanlar da kafir olmadılar ee, bu müşriklerin bir iddiası yani diyorlar ki Madem ki İsrail yolları bile e, kafir olmadıysa, işte zâtül emmat tayin edenler bile, zâtül emmat isteyenler bile kafir olmadıysa, o zaman siz bizi ile tekfir edemezsiniz yani diye tevhid ehlin'e böyle bir şeyde bulunuyorlar. E, Keşfi Şubat'ta da buna cevap olarak şöyle deriz diyor: İsrail yolları böyle bir işi yapmadıkları için küfre girmediler. Nitekim Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan böyle bir istekte bulunanlar da bu isteklerini gerçekleştirmedikleri için küfre girmediler. Eğer İsravi yolları böyle bir şey yapmış olsalardı kesinlikle kafir olurlardı. Aynı şekilde de Resulullah kendilerini menetmesine rağmen ona itaat etmeyip böyle bir şey yapsalardı kesinlikle küfre girerlerdi. Yani burada da ifadeniz ayrılınca İsrail yollarının bu talepte bulunmalarının küfür olmadığı, yani onların bu talepte bulunmalarından dolayı kafir olmadıkları, ancak o talebi fiiliyata geçirdikleri zaman kafir olacakları gibi bir anlam anlaşılıyor. İşte bunu Cehalet-i Mazeret delil getiriyorlar. Halbuki o sözün devamında diyor ki bazen müştehit bir müslüman dahi farkında olmadan küfrü gerektiren bir söz konuşabilir sonra uykudan uyanır da hemen tövbe ve böylece küfre girmekten kurtulur tıpkı İsrailoğullarının Musa'dan ve sahabelerinin Resulullah'tan istekte bulundukları gibi müslümanların Resullan yaptığı gibi bu tür davranışlar sergilenleri uyarmaları ve onları oldukça ağır sözler söylemeleri gerekir Burada ise, Müslüman diyor farkına varmadan küfür bir söz konuşabilir. Sonra diyor hemen tövbe ve böylece kafir olmaktan kurtulur. Ee, diyor. Ee, işte bu da Allah'a ölen yukarıdaki imni teymiyenin sözü gibi e, bir söz. Ondan sonra yine Muhammed bin nispet edilen bir söz bizler Kadir Geylan'ın üzerindeki puta ibadet edenleri Ahmet el-Bedevi'nin üzerindeki puta ve benzerlerine ibadet edenleri dahi cahillikleri ve onların dikkatlerini çekecek ve uyaracak kimse bulunmadığında tekfir etmediğimize göre Allah'a şirk koşmayan ve bize hicret etmeyen yahut kafir de olmayan Müslümanlara karşı da savaşmayan kimseleri nasıl tekfir ederiz? Sübhanallah bu bize büyük bir iftiradır bu da yine ona nispetelim Abdülağan'a nispetedilen bir söz ee, İbni Tehmiye'nin e, bir sözü var İbni Tehmiye'de e, tasarruçulardan bir gruptan e, bahsediyor yani bunlar belirli bir mertebeye ulaştıktan sonra tekliflerin kendilerine kaltığını iddia ediyorlar. Fethema'nın 11. cildinde 400. sayfada kaynak vermiş burada yazılır. Şimdi Temi'ye yine bunlar hakkında diyor ki, şüphesiz anlaşılmıştır ki bu söz küfürdür. Lakin bunu söyleyen kişinin kendisine hücretin kayın olmasına delilinin ortaya konulmasına yetecek ilmin ulaşmış olması anına kadar küfrüne hükmedilmez. Ki böylesi bir ilme kulak asmayan zaten tekfir edilir. Böylesi bir sözün fesadına dair deliller Kur'an ve sünnette çoktur. Ayrıca ümmetin selef, imam ve büyüklerinin ittifakı da bu yöndedir. E, vesaire devam ediyor. Burada da aynı şekilde bu kişilere hütçe etikam edilinceye kadar teklif edilmez, ibaresi geçiyor. Ee, bu e, işte biz belli bir mertebeye ulaştığımızdan dolayı e, mükellefiyetler bizden kalktı. ibaresini kullanan kişiler hakkında. Şimdi bu tarz sözler var ve günümüzde de birileri diyor ki işte ee, bu tarz sözler diyor açık olarak bu alimlerin e, kişileri cehaletlerinden ötürü tekfir etmedi e, hususunu gösteriyor. Buna işaret ediyor. ve Dolayısıyla da her kim e, şirk işler fakat e, bu şirkini cehaletten dolayı işlerse bu kimse e, Müslümandır diyorlar. İşte bizim delilimizde bu hususta hem kendine göre bir takım ayet ve hadisleri kendine göre delil alıp on ötesinde alimlerden nakil olarak da bu tarz nakilleri getiriyorlar. Şimdi bu sözler yani günümüzdeki bir insan için normalde ikna edici bahiyyet yani günümüzde e, tek bir kavram işte küfür kavramı ne anlamda kullanılır işte. Bir kişiyi tekfir etmek demek, yani o kimse Müslümandı. Fakat biz onu, işte yaptığı bir küfür fiilinden dolayı tekfir ettik, mürted oldu yani bir kişi. Ee, bu anlamda e, kullanılır. Tekfir etmemek demek de kişiyi Müslüman görmek anlamında kullanılır. Günümüzdeki bunun kullanılım tarzı budur. Dolayısıyla da, günümüzdeki bir insan açısından bu alimlerden getirilen bu nakiller, e, zahirde, ikna edici mahiyette, yani ee, işte kişinin cehaletten dolayı şirk işlediğinde tekfir edilmez cehennet dair işte bu cehaleti mazereti olarak gören kesimin dayandığı bir takım sözler bunlar. Yani meseleyi bilmeyen birisi bunlardan gayet rahat ikna olabilir. Şimdi o zaman meselenin aslını ele alalım. Yani durum gerçekten böyle midir? Yani gerçekten bu alimler e, cehaleti, mazeret mi sayıyorlar dinin aslı hususunda? Şimdi öncelikle e, bundan önceki derslerde bu alimlerin bu şu anda nakil yaptığımız alimlerin bu konuyla alakalı yani iman kübr meseleyle alakalı başka sözlerini aldık. Mesela o sözlerde ne diyordu? İşte tevhidi yerine getirmeyenin Müslüman olamayacağından işte laylayıların şartlarını yerine getiremeyenin bunu tahakkuk ettirmeyen kişinin Müslüman sayılmayacağından e, şirk koşan herkesin müşrik olduğundan işte e, ve buna dair e, birçok nakiller yaptık mesela kitapta var hatta fazlasıyla var kitabın önceki konularında da var yani şimdi mesela bir yerde bu sözler var yerde de bu tarz sözler var. Şimdi bu sözler birbirine çelişiyor gibi görünüyor zahirde. Şimdi bakacağız acaba gerçekten bir çelişki var mı? Tabii ki şununla belirtmek lazım. Yani mesela bu alimleri bu tarz sözlerine gündeme getiren yani bu tarz kapalı sözlerini gündeme getiren kişiler yani hiçbir zaman ilim adamına riayet ederek yani ilmi tartışma metoduna riayet ederek şunu yapmıyorlar yani mesela alimlerin buna zıt görüşleri de var yani kişinin tevhid hususunda mazur ol olamayacağını işte tevhidi yerine getirmeyen kişi, kimsenin asla Müslüman olamayacağı gibi mesela birçok daha açık e, lafızlarla gelen ibareler var mesela bu kişiler bunları tamamen görmezden geliyorlar yani tamamen e, gündemden kaldırıyorlar yani hiç yokmuş gibi davranıyorlar ve sadece bu tarz ibareleri gündeme getiriyorlar. E, bu da onların mesele ilmi ciddiyet içerisinde bakmadıklarını gösteriyor yani şimdi kendilerine ilme nispet eden, tevhide nispet eden bu tarz kişilerin meselelere e, böyle bir şeyle ciddiyette bakmadıklarını yani sadece kendilerine bir delin bulmak amacıyla hareket ettiklerini yani sadece tartışmada üstün gelmek amacıyla hareket ettiklerini gösteriyor. Bu da ayrı bir şey. Şimdi burada şimdi küfür kelimesi geçiyor. Küfür lafzı. Yani alimler bu tarz kimselerden yani hücret ikami olmamış cahil kimselerle küfür, vasfını kaldırıyorlar, nefh ediyorlar onları tekfir etmeyeceklerini söylüyorlar ee, peki o zaman orada o zaman şunu tespit etmek lazım, yani bir yerde başka bir yerde bu tarz kişileri tekfir ederlerken bu tarz kişilere küfür nispet ederken bu yapılan alıntılarda e, bu tarz kimseleri şirk koşan kimseleri tekfir etmemelerinin sebebi nedir? yani e, bunu anlamak için öncelikle İslam'daki kavramların mahiyetini kavramak lazım şimdi İslam'da özellikle itikadi kavramlar ve diğer kavramlar işte şirk, küfür, nifak e, cahiliye tağut e, bu gibi kavramlar olsun itikadi nitelikteki veyahut da amelin nitelikteki zekat kavramı, salat işte namaz kavramı, cihat kavramı haç kavramı e, savun, işte oruç kavramı vesaire yani bu tarz kavramların hepsi neticede İslam gelmeden önce Arapçada kullanılan kavramları bunlar yani İslam geldiği zaman Arap toplumuna bu kavramları yeni bir kavram olarak getirmedi yani Araplar küfür kavramını kullanıyordu, şirk kavramını kullanıyordu nifak kavramını kullanıyordu, fız kavramını, zulüm kavramını, tağut kavramını kullanıyorlardı Araplar. Cahiliye kavramını veya cehalet kökünden gelen bir takım kavramları kullanıyorlardı. Veya zekat kavramını, namaz, işte salat kavramını kullanmıyorlardı. Fakat İslam ne yaptı? İslam bu kavramları içini doldurarak bu kavramları kendi ee, doğru uçusunda Kur'an ve sünnet doğrultusundan bir anlam yükleniyor ve artık ne oluştu bu kavramların artık bir lügatta yani Arap dili lügatında kullanımı var bir de şeriattaki bir kullanımı var şerî manası var yani mesela işte namaz kavramı, salat Arapçada dua anlamına gelen bir kavram e, Arapçadaki o dua kavramını e, işte İslam aldı Ne yaptı mesela İçini doldurarak bildiğimiz namaz haline e, Dönüştürdü Ondan sonra yine bildiğimiz salatu selam Getirmek Allah Resulüne salatu selam Getirmek anlamına dönüştürdü Hatta duanın dahi içini doldurdu Ne yaptı duanın adabını şeklini Durumunu vasfını belirtti. dua nasıl yapılır bunu insanlara tarif etti. Ve böylelikle yani artık salat dediğimiz zaman bizim aklımıza ne geliyor? Bildiğimiz anlamda namaz geliyor. Bildiğimiz anlamda dua geliyor. Bildiğimiz anlamda salatu selam getirmek geliyor. Ama bunun yanı sıra salat kelimesinin Arapçadaki anlamı da ki, Arapçadaki anlam işte dua etmek, birisini övmek, yüceltmek vesaire gibi anlamda ibadet etmek gibi anlamlar. Onlar da baki yani. Arapçada duruyorlar. Küfür kavramı da aynı bunun gibi. Yani küfür Arapçada örtmek, gizlemek, bir şey inkar etmek, yalanlama gibi anlamlara geliyor Daha sonra İslam'da sonra küfür şunu ifade etmek için yani İslam'ın haricinde haricine çıkmak, İslam dışına çıkmak, Allah'ın ve Resulünü yalanlamak, ee, İslam milletinden e, uzaklaşıp küfür milletine dahil olmak anlamında kullanılmaya başlandı. İşte e, bu küfür kavramıyla alakalı itirafta işte buradan kaynaklanıyor. Yani küfrün bir lügat anlamı var bir de ıstırah anlamı var ve bazen de ıstırah da lügat anlamından kaynaklanarak kullanılan bir takım şeyler var, çeşitleri var. Diyelim ki küfür kavramı, hatta nifak kavramı, şirk kavramı. Yani şimdi küfür kavramını zaten burada ele alacağız. Yani mesela şirk kavramı. Şirk nedir? Arapçada ortaklık, şirket anlamına gelen bir kelime. Ortakçılık bir şeyi ortak koşmak, ortak edinmek. Şimdi yani bunun bir şeriatta bizim kullandığımız anlamı nedir? Allah'ın haricinde ikinci bir ilah edinmek. Allah'ın haricinde ikinci bir ilah ve Rab edinmek. İşte Allah'tan başkasını ibadet etmeyen şirk ismi verilir. Çünkü şeriatta biz bunu bu şekilde kullanırız. Ama mesela bazen oluyor ki hadislerde aslında şirk olmayan yani bu anlamda işte Allah'tan başkasının ilah edinme anlamına gelmeyen bir takım fiiller de şirk olarak vasıflandırılıyor. Mesela işte Allah'tan başkası adına yemin etmek gibi, işte namazda gösteriş yapmak gibi veya bir takım lafızlar kullanmak gibi, Allah ve sen dilersen, işte, köpek olmasaydı eve hırsız girerdi vesaire. Bu tarz mesela lafızlar aslında Allah'tan başka ikinci bir ilah edinme anlamına gelmez. Yani bu lafızları kullanan bir kimse Bu kasıtla çoğu zaman Bunu kullanmaz Ama hadislerde bunlar şirk olarak Vasıplandırılmış Peki neden? Burada Şirke zahiri bir Benzerlikten dolayı Yani lügat Manasından kaynaklanır mı? Mesela Allah ve sendilersen Sözünü birisi Allah Resulü'ne söylediği zaman Allah Resulü ona ne dedi? sen beni Allah ortak mı kıldın? Yani çünkü neden? Aynı kelimede aynı sıralamayla Allah'ın ve Resulün ismini zikrediyor kişi. Allah dilerse, Resulü dilerse. Yani dileme hususunda ikisini ortak kılıyor. Yani burada zahiri bir ortaklık var. Dolayısıyla nedir? Allah Resulü o e, hareketi şirk olarak vasıplandırdı. Halbuki normalde e, denmesi gereken nedir? Allah dilerse sonra da sen dilersin. Aslında yani o kişinin kastı da oydu zaten normalde. Ama o kastını tam lafızda tatbik etmediği için, lafzen, e, buna muhalif bir lafız kullandığı için, lafızda bir nevi zahiri bir ortaklık meydana geldiği için o kişinin yaptığı anlam lügat anlamına veya diyelim ki mecazi anlamıyla şirk olarak vasıflandırıldı yani keza küfürle alakalı mesela işte ne diyoruz mesela o diğer ikinci tarz şirke küçük şirk. Yani İslam dininden çıkartmayan küçük şirk diyoruz. Yani buna şirk ismini verilmesi sadece mecazi anlamlıdır. Yoksa hakiki anlamda değildir. Yani yoksa hakiki anlamdaki şirkin İslam dininden çıkartmayan bir boyutu söz konusu olamaz yani. Yani Allah'tan başka ikinci vilahiyden bir kimsenin dinden çıkmaması diye bir hadise söz konusu değildir. Mesela küfür kavramıyla alakalı da yani işte mesela diyor ki hadiste babalarınızdan yüz çevirmeyin zira bu sizin için bir küfürdür. Yani burada mesela küfrü hangi anlamda kullanıyor? Küfür nedir? Şeriattaki kullanımı Allah veresünlüt tekzip etmek, yalanlamak. Peki babasından yüz çeviren bir kimse, ya Allah veresün mü yalanlamış olur? Olmaz. Fakat ne yalanlamış, ne inkar etmiş olur? Niyeti inkar etmiş olur, nimete karşıdan kölük yapmış olur. Yani babasının kendisine karşı yaptığı iyilikleri e, inkar etmiş olur o kimse. Bundan dolayı da. Babasından yüz çeviren, işte kendisini babasından başkasına nispet eden, babasını inkar eden, neslin inkar eden kimseye bu anlamda kafir denir. Yani nimete nakiyoluk etmesi anlamında. Keza işte kadınlarla alakalı hadiste onların çoğu kafirdirler diyor. İşte sahabede sorduğu zaman yani bunlar Allah vere Resulü inkar ederler, Allah ve ahiret günü inkar ederler? O da diyor ki hayır diyor. Onlar diyor kocalarına karşısından körlük yaparlar. Yani kocaların yaptığı iyilikleri inkar ederler. Mesela bazı hadislerde bu anlamda e, kullanılıyor. E, bazı hadislerde ise işte benden sonra diyor birbirinizi boynunu vuran kafirler olmayın. Veya Müslümana sövmek fısk, Müslümanı öldürmek küfürdür. Yani bu tarz hadislerde de işte Müslüman'ı öldüren kişi dinden çıkar anlamında kullanılmıyor. Yani bunun böyle kullanılmadığını zaten başka nasıl anlıyoruz. anlıyoruz. Yani ne anlamda kullanıyoruz o zaman? Yani şu anlamda Müslüman'ı öldürmek küfürle eşdeğer bir günahtır. Yani neredeyse küfürle eşdeğer olacak mahiyette azamette bir günahtır ve hutta bir açıdan bakıldığı zaman her günah nimete karşı olan Çünkü günah şükrün zıttıdır. Şükrün zıttı nedir? Küfürdür, nankörlüktür. Yani günah işleyen bir kimse Allah hakkıyla şükretmemiş olur. Ve dolayısıyla küfretmiş olur alemler Rabbine. İnkar etmiş olur alemler Rabbini. Ama hangi boyutta Allah nimetlerini inkar etmiş olur? Bir kimse Allah'ın nimetini komple yalanlasa, yani Allah bana nimet vermemiştir, bu nimetler başkasından geliyor desin, bu da asli anlamda küfür olur. Fakat buradaki nimetin inkardan kasıt, nimetin bizzat kendisini yalanlamak değil, yani Allah bana nimet vermediği anlamında değil, nimetin şükrünü yerine getirmemek, nimetin hakkını eda etmemek anlamında sonuçta bu kimse nimete nankörlük etmiştir. Dolayısıyla yaptığı amel küfür olarak nitelendirilir. Yani her günah küfür olarak vasılandırılır. Ee, dolayısıyla yani küfrün ikinci bir kullanımı da küçük küfür dediğimiz küfrül asgar nasıl ki şirki, şirki ekber şirki asgar büyük şirk küçük şirk ayrımı varsa aynı şekilde küfürle alakalı da küfrü ekber küfrü asgar e, ayrımı vardır büyük küfür, küçük küfür, büyük küfür İslam dininden çıkartan asli anlamdaki küfür, küçük küfür ise İslam dininden çıkartmayan mecazi anlamdaki küfür. Yani içki içmek küfürdür, zina etmek küfürdür, hırsızlık yapmak küfürdür. Bütün günahlar küfürdür, bidatlar küfürdür mesela bütün bidatlar küfürdür. Küfür ı nimettir, nimete karşı bir nankörlüktür. Bu anlamda bütün bidat-ı kafirdir. Bütün fasıklar Günahkarlar kafirdir. Neden? Allah'ın nimetine karşı nankörlük yapmışlardır. Allah'ın emrini yerine getirmemişlerdir. Yani bu anlamda e, bidat işleyen, haram işleyen herkese küfür ismi kullanılabilir. Mecazi anlamda. Nifak kavramı aynı şekilde e, ameli nifak, itikadi nifak olarak ikiye ayrılıyor. Fısk Aynı şekilde itikadi fısk, ameli fısk, zulüm aynı şekilde, itikadi anlamdaki zulüm, amel anlamdaki zulüm. Ve bu kavramlar bu şekilde kullanılıyor. Yani mesela küfür kavramıyla alakalı, geçmiş alimlerin mesela bazı sözleri var. İşte bidat ehlini mesela küfre nispet eden, yani tekfir eden, sözler var. Ama mesela başka bir tarafta bakıyorsunuz ki yani o aynı alim o kimseleri tekfir etmiyor. Hakiki anlamda tekfir etmiyor. Ama yerine göre diyor ki mesela biz bunları tekfir ederiz diyor. Mesela şey de var. Bu Abdülkahir Bağdadi'nin El Fark Beynel Fıra mezhepler arasındaki farklar kitabında mesela birçok mutezileden, haricilerden, değişik mezheplerden işte biz onları tekfir ederiz. Hatta tekfir etmeyeni de tekfir ederiz şeklinde lafızlar geçiyor mesela. Ama mesela kitabın sonunda diyor ki bunlar diyor kıble ehlinden sayılır. İslam ehlinden sayılır. Yani bu mesele o zaman o orada Bağdadi bunu ne anlamda kullanıyor? Şu anlamda yani bu kişiler küfran-ı nimet anlamında yani Allah nimetine karşı kölük etmişlerdir. Asi olmuşlardır. Çünkü hak olan e, akideye değildi. Tabii ki bu akideden kasıt tevhidin haricindeki meseleler, onlarla itiraf edilen yani O bir, bir konuda batuladan bir usule saplanmışlardır dolayısıyla bunların bu hali küfürdür veyahut da nedir e, asli anlamda küfür olmasa bile gittiği netice vardığı netice anlamıyla meal yoluyla kafirdir bu kişiler yani bu kişilerin söylediği söz aslında yorumlandığı zaman küfre varabilecek bir sözdür. Fakat o kimseler bu sözün küfür olan yorumunu savunmadıkları için tekfir edilmezler. Bu da meal yoluyla tekfir meselesi. Bu da ayrı bir başlık mesela. Yani o zaman biz şunu anlıyoruz ki küfür kavramı bir yerde küfür kavramı geçtiği zaman her zaman işte İslam dininden çıkartan veyahut da bizim bildiğimiz anlamdaki küfür anlamında e, kullanılmaz. Yani bu küfür kavramı demek ki diğer kavramlarda olduğu gibi ki bir sözde, bir lafızla bir ibarede geçtiği zaman şuna bakacağız biz. Yani bu alim bunu hangi anlamda kullanıyor? Veya bu hadiste hangi anlamda geçiyor? ayette hangi anlamda geçiyor? Eğer ki bunu yapmazsa o zaman işte Müslümanı öldürmek küfürdür hadisini alırız. Deriz ki Adam öldürme küfürdür. Adam öldüren kişi kafir olur. E Dolayısıyla nedir? Adam öldüren kişi mürtettir. Katli ve e, Peki diyelim ki karşı taraf kısası affetti. Öyle bir seçenek de var. Kısası affeder, diyet ister adam. Ne olacak bu sefer? Bir kafiri hayattan mı bırakacağız biz? Demek ki mesele bu değil yani. Yani o zaman e, oradaki e, lafsı bizim yanlamamız iyi, iyi iyi iyi de idrak etmemiz gerekiyor. <gülüyor> Sadece küfürle alakalı değil. Yani bu tarz bütün müşterek lafızları küfür kavramı, şirk kavramı, ifak kavramı yani hangi kavram olursa olsun eğer şunu biliyorsa ki bu kavram müşterek olarak başka anlamlarda da kullanılabiliyor. Yani çift anlamlı bir kelime, hatta çok anlamlı bir kelime. Eğer biz bunu biliyorsak o zaman ne yapacağız? Bu lafızla karşılaştığımız zaman eğer ki lafız kapalı bir lafızsa, yani o anlamada bu anlamada gelebilecek bir lafızsa, ne yapacağız? Lafsın hakikatini araştıracağız. Orada lafsın hangi anlamda kullanıldığını araştıracağız. Eğer bunu yapmazsak birçok konuda e, saparız yani işte yalan söyleyen münafıktır. Tamam yalan söyleyen herkesi tekfir ederim. İşte namaza üşenerek kalkan münafıktır. Namaza üşenerek kalkan herkesi tekbir eder. Bu değil yani. Yani bakacağız yani çünkü sonuçta biz biliyoruz ki yalan söyleyen bir insan, sonuçta bu insan Allah'ın ve Resulün herhangi bir hükmünü yalanlamış değildir. Bu insan insanları yalanlıyor veyahut da insanlara yalan söylüyor. Yani Allah'a ve Resul'e yalan atfetmiyor veyahut da Allah ve yalanlamıyor bu işi. hiç Dolayısıyla yani demek ki ne? Burada bir kapalılık var. Bunu anlamamız lazım. Yani bunu da ancak bir insan mümin ferasetiyle anlar. Yani orada bir kapalılık, bir gariplik, bir garabet olduğunu anlar. Ha demek ki o zaman ne? Oradaki münafık kelimesi asli anlamında kullanılmıyor. Yani bu ameli nifak anlamında kullanılıyor. Yani yalan söyleyen bir kimse münafıklara ait bir ameliyanmıştır. Veyahut da yalan söyleyen bir kimsenin münafık olma ihtimali yüksektir. Yani zındık olmak, kafir olma ihtimali yüksektir. Ama yalan söylemesinden ötürü bir kimse aklına biz kafir hükmünü veremeyiz yani. Şimdi eğer ki e, bu nasları işte doğru anlamazsak ne olur? İşte hariciler gibi. İşte hariciler mesela dediler ki, Allah'ın indiriliyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Ve menlem yahküm bima Allah fevvalaki umul Maide Suresi 44. Ayeti. Allâh. Şunu iddia ettiler. Dediler ki, bir insan kendi, kendi nefsine Allah'ın indiriliyle hükmetmiyorsa, bu kişi kafirdir. Diyelim ki nedir? Bir insan içki içiyor, zina ediyor vesaire Bir tam günahlar işliyor. Şimdi bu insan ne yapıyor? Kendi nefsine Allah'ın indirdiği hükmü uygulamıyor. Ne dedi? Hariciler dedi ki işte bu kişi kafirdir. Delilde Mayda e 4. ayet. Mesela. veya hatta yöneticilerle alakalı. Mesela yönetici zulüm yapıyor, rüşvet alıyor. İşte ne bileyim insanları aldatıyor vesaire. Dedi ki bu dedi Allah'ın hükmünü tatbik etmiyor. Dolayısıyla kafirdir mesela ayetin zahirini aldı orada hemen tekfir yoluna gitti ve işte bu tarz hadisleri aldı işte mesela e, müslümanı öldürme küfürdür gibi veya e, zina eden mümin olarak zina etmez içki içen mümin olarak içki içmez bu tarz hadisleri mesela zahirini aldı haricidir dediler ki işte dolayısıyla bu günahları işleyenler kafirdirler asli anlamda kafirdirler dediler ee, işin içinden çıkamayınca böyle bir batıl usul hesaplanır. Halbuki ehl sünnet onlara ne dedi? <gülüyor> Cevabenin dedi ki, yani siz bu kavramı dedi tek başına anlamanız lazım. Yani bütün nasları Kur'an ve sünnet bütünü içerisinde değerlendirmeniz lazım. Ama bir nası alıp da orada diğer nasları görmezden gelirseniz, işin içinden çıkamazsınız, dediler yani el sünnet haricilere ve mutezileye, onun benzerlerine bu şekilde cevap verdi onlar ise buna inat ettiler yani derler ki bizi hadisin zahiri ilgilendirir gerisi bizi ilgilendirmez abikün şey ne olacak yani Allah la ilahe illallah diyene cehennem ateşini haram kılmıştır Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz bunun haricindekini direniğine bağışlar işte kim la ilahe illallah muhammed-i resulullah şehadet malı ve canı haram olur Mesela buna dair birçok hadisler, yani tevhidi yerine getiren, tevhid yaşayan bir kimsenin Müslüman olduğuna e, delalet eden birçok hadisler, birçok nazlar, bunlar ne olacak? Şu i̇şte onları da kendi kafalarına göre e, tevhid ettiler o, o şekilde işin içinden çıkmaya çalıştılar. Şimdi e, işte sadece hariciler değil yani her kim bu şekilde bu kavramları doğru dürüst yerinde ee, kullanmazsa e, ve bu kavramları gördüğü her yere bildiğimiz asli anlamını tatbik etmeye çalışırsa işte o kimse de aynı şekilde e, hata eder. Yani bu sadece naslarla alakalı değil. Ayet ve hadislerle alakalı değil. Alimlerin e, kitaplarında da bu kavramlar bazen farklı anlamları da kullanılabilir. Yani nasıl ki Kur'an ve sünnette bu kavramlar yerine göre farklı anlamları da kullanılabiliyorsa alimlerin hafızlarında da farklı anlamlarda kullanılabilir yani. Bunun için bir engel yok. Çünkü bu kavramları zaten lugat manaları, Arapçadaki kullanımları buna müsait. Ee, yani şimdi dolayısıyla şimdi bunu bilen bir kimse ya, <gülüyor> ee, her kavramın e, yerinde ve zamanında kullanılması gerektiğini yani bir kavram hangi amaçla kullanılıyorsa o amaca o kavramın yönlendirilmesi gerektiğini bilen bir kimse bu deminki e, naklettiğimiz alimlerin o kapalı sözlerine de e, bu şekilde yaklaşması lazım yani mesela şey i̇bn temmiyor burada münafıklar örneğini vermiş <gülüyor> diyor ki Şüphesiz tek bir sıfat durumuna uygun, kendisine tahalluk eden hükme göre nefi de sabit de görülür. Bu bağlamda bir hükümde ispat veya nefi edildiğinde bunun diğer hükümlerde böyle olması gerekmiyor. Bu kullanım Arap kelamında da diğer milletlerde de malumdur. Çünkü mana anlaşılmaktadır. Bunun örneği şudur, münafıklar kimi zaman müminlerden sayılırken, kimi yerde de onlardan olmadıkları belirtilmektedir. Nitekim ayette şöyle deniyor, Allah içinizden savaşta alı savaştan alı koyanları ve yararına bize katırın diyenleri gerçekten biliyor. Zira zaten bunların sadece pek azı savaşa gelir. E şimdi mesela burada içinizden diyor. Yani münafıklara müminlerden bir topluluk olarak hitap ediyor. E başka bir ayette de diyor ki: "Demekirat 818. TB 56 ayette de diyor ki: o münafıklar mutlaka sizden olduklarını Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar kılıçlarımızdan korkan bir toplumdur. Ee, yani burada da mesela münafıklar müminlerden olmadığı söyleniyor. Ha demek ki nedir? Münafıklar zahir anlamda müminlerden bir topluluktur. Fakat batil anlamda kafirlerden bir topluluktur. Dolayısıyla yani biz mesela yerine göre münafıklara e, müminler olarak hitap ederiz. Mesela nedir? Münafıkların içinde bulunduğu bir meclis diyelim ki ey müminler işte ey müslümanlar halbuki <gülüyor> belki o topluluğun içerisinde münafıklar da var. E, yani fakat biz orada onlara o şekilde hitap ederken münafıkların kalbindeki küfrü iman olarak vasıflandırmıyoruz. Münafıkların zahiri durumunu mümin olarak vasıflandırıyoruz. Ama ne zaman ki münafıkların kalbindeki küfre mutlali olursa onların küfrünü tespit edersin. bu sefer de ne diyoruz? Bu kişiler kafirdir diyoruz. Tamam mı? Yani orada bir kavramı münafık kavramını yerine, zamanına, zeminine, zeminine göre kullanıyoruz. Ve buna dair daha birçok misaller verilebilir. E şimdi burada da aynı şekilde küfür kavramıyla alakalı da aynı şeyi tatbik edeceğiz. Yani orada bu kavramdan tam olarak ne kastediliyor? Bunu tespit edip ondan sonra bir hüküm beyan edeceğiz. Yani kişi bunu yapmıyorsa dediğimiz gibi bu ilmi usule riayet etmiyor anlamına gelir. Yani çünkü bir kişi şunun şuurunda yani küfür kavramının bazen değişik anlamlarda kullanılabileceğinin şuurunda ama ne yapıyor bile bile insanlara dayatıyor diyor ki bak diyor e, alimler diyor tekfir etmemiş halbuki bunu söyleyenler yerine göre ilim sahibi olan ilim sahibi geçinen kimseler yani aslında o tekfir kavramında bazen e, bizim bildiğimiz anlamının dışında kullanıldığında yerine göre biliyor adam ama ona rağmen meseleyi saptırıp diyor ki, bak diyor tekfir etmemiş, hadi diyor açıldı, çık işin içinden diyor mesela insanları yokuşa sürüyor. Bu da zaten ilmi bir yaklaşım değil. Şimdi o zaman burada küfür kavramına ele alacağız. Küfür hangi anlamlarda kullanılır? İşte küçük küfür anlamında kullanıldığını, küfrâni nimet anlamında kullanıldığını gördük. Peki başka anlamda kullanılır mı? Şimdi ona bakacağız. Şimdi mesela İbnü't-Teymiyye diyor ki bir yerde Şimdi mükafilin durumu şu iki şeyden hali değildir. Yar isaleti tasavvur eder yahut da etmez. Yani yar isaleti bilir ya da bilmez. Şayet tasavvur etmemişse risaletten gafil ve ona iman etmemiş demektir. şu ayetlerde ifade edildiği gibi kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme Mesela ee, devam ediyor ancak şu var ki mutlak gaflet ancak kendisine risaletin haberi ulaşmamış kimseler için söz konudur azaba sebep olan küfür de ancak risalet kendisine tebliğ edildikten sonra işlenmiş olan küfürdür İkinci ciltte söylüyor bunları. Yine ikinci ciltte başka bir yerde diyor ki peygamberlerin getirdiğini yalanlayan herkes kafirdir. Ne var ki? Her kafir yalanlayan, mükezzip değildir. Tekzip değildir. Çünkü bu bir şüpheci de olabilir. Bu kafir bir şüpheci bir kafir de olabilir. Tabi bu peygamberin getirdiğini incelediği halde ve incelemeden yüz çevirmişse böyledir şayet davetten hiçbir şekilde haberdar olmamış ve tasavvur etmemişse, o kimse gafildir. Ancak, değer hükmü sabit olmakla beraber bu konuda cezaya müstahak olup olmayacağı, kendisine tebliğ yapılıp yapılmadığına bağlıdır. Yani o zaman ne yaptı? Kâbirleri tasnif etti. Küfrü tasnif etti. Dedi ki, eğer kimse bir de kimse de risaleti bilerek e, inkar ediyorsa, diyelim ki Allah Resulün Peygamber olduğunu bilerek e, inkar ediyorsa e, veya da Hicaletin getirdiği hüccetleri tevhidle alakalı hüccetleri bilerek inkar ediyorsa bu kimsi, bu kimsenin küfrü azabı gerektiren küfürdür. El küfrül muazzebu aleh, azabı gerektiren küfür. bilerek yapıyorsa. Ama yok bu kimse bütçetlerden gafilse yani kendisine Risale-i Bütçete ulaşmamışsa o zaman da nedir? Bu da azabı gerektirmeyen küfür. Ee, yani o zaman ne yaptı burada? Küfrü iki sınıfa ayırdı Küfrü tasnif etti. Biz buradan e, bunu anlıyoruz. Yani küfrün bu şeyle iki çeşit ayrıldığını e, görüyoruz. Ee, yine e, devam ediyor İbn-i Teymiye. Diyor ki... Şimdi vacibi terk eden ile kötülüğü işleyeni her ne kadar ateş gibi elemlerle azap edilmesi de... ...bu kişi aynı zamanda nimet ve ona ceza olacak şekilde bunun vesilelerinden de mahrum edilir. İşte bu mahrumiyet nimete şükretmeyenin, dahası ona küfretmenin. küfran nimetin cezasıdır. Buna göre şükür nimetin şartıdır. Şükrün yapılması nimetin atmasını sağlar büccetin ikamesinden, delinin ortaya konulmasından sonraki küfür ise azabı gerektirir. Bundan önce ise nimet kısılır, arttırılmaz. Velev ki ancak bir Resulün gönderilmesiyle beraber nimet ve azaba müstahak olunması gerekse bile şüphesiz böylesi biri bir yere mahkumdur. Bu ya cennet yahut da ateştir. Yani diyor ki i̇bn e Risalet hücreti gelmeden önce diyor ki, kişiye ne kadar azap edilmezse, de, o kişiye <gülüyor> sevap da verilmez. Yani o kişiye ne dünyevi anlamda, ne uhrevi anlamda mükafat da verilmez. Yani, şirk üzere, küfür olan, üzere olan bir kimse, diyelim ki, gafil, fetre tehninden olan birisi, o kimseye, ee, bir mükafat verilmez çünkü mükafatı hak edecek bir iş yapmamıştır keza bu kimse cennete de giremez yani o fetret tehli cennete girecektir diyenler e, yanılıyorlar yani e, fetret tehli cennete girmez yani bir kişi bir amel işlemedi ki nasıl cennete girecek cennete girmesi için bir amel olması lazım ortada ama nedir o kimseler dennefiye edilen şey azaptır. Cehenneme girmez bu kimseler. Çünkü cehennemi gerektirecek bir amel de yapmadılar. Ee, ondan dolayı cehenneme de girmezler. Nedir? Allah onları imtihan eder. İmtihanın neticesine göre artık ya cennete ya cehenneme bir yere giderler. Ondan sonra e, yine diyor ki Değerli sünnetler ki Allah'a bilmek iman. ona dair cahaletse küfürdür. Fakat bu anlamda farzların yerine getirmek iman olmakta bir ancak mezulundan önce bu farzlara dair cahaletse küfür olmamaktadır. bu daha önceden geçmişti. Yani Allah'a dair bilme bilgisizliği küfür, farzlara dair bilgisizlik küfür değildir. Ya bu ister risaletten önce olsun ister risaletten sonra olsun fark etmez ondan sonra yine başka bir yerde diyor ki ne var ki Allah hiç kimseye kendisine Resul göndermedikçe azap etmez tıpkı onu azap etmeyecek gibi cennete de Müslüman mühimi şahısla başkası giremez oraya ne bir müşrik ne de Rabbine ibadetten kaçına bir kişi girebilir. Kime de dünyada tebliğ ulaşmaması ahirette imtihan edilir. Artık şeytana tavrı olan dışında cehenneme kimse girmez. Özetle kimin günahı yoksa cehenneme girmez. Allah kendisine elçi göndermedikçe hiç kimseye ateşiyle ile azap etmez. Yani işte demin dediğimiz konu Tam bu kişiye ateş azab azap edilmez fakat bu kimse e, cennete de e, girmez. Çünkü cennete ancak Müslümanlar e, girebilir. Ee, böyle devam ediyor. Sonra yine başka bir yerde diyor ki İmim Teymiye İmam ve takvanın aslı Allah'ın elçilerine iman etmektir. Bunun özeti şudur. Peygamberlerin sonucu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmek, ona iman etmek ise Allah'ın bütün kitap ve elçilerine iman etmeyi ifade eder. Küfür ve nifakın aslı ise elçileriyle, onların getirdiklerini reddetmektir. Esasen failine ahirette azabı hak küfür, işte bu küfürdür. Yani elçileri reddetmek anlamında küfür. Bilerek. Çünkü Rabbimiz Teala kitabında hiç kimseye misalet mesajının ulaşmasından önce azap etmeyeceğini e, bildirmiştir. Yani işte bütün bu nakiller e, şunu gösteriyor ki e, İbn-i Teymiye küfrü e, iki çecede ayrımış. Küfrün muaddeb, küfrün hayrul muazzeb. Azaba sebep olan küfür ve de azaba sebep olmayan küfür olarak iki ayrılmış. Fakat sonuçta her ikisinin de küfre nispet etmiş yani. Ee, yani kişi şeye ulaşmasa da risaletin bilgisine ulaşmasa da onu da küfre nispet etmiş. Çünkü neden? Bu kişi Allah'a bilmiyor. Bu kişi müşrik yani. Ee, İslam üzere değil bu kimse. Fakat azabı gerektiren küfür anlamında küfre nispet etmiyorlar. Çünkü azap ancak risaletin gelmesinden sonra. Ee, söz konusu olur. Zaten eğer ki şey olmuş olsa yani bu kimse Müslüman olmuş olsa zaten ahirette imtihan edilmez ki. Müslüman ahirette imtihan edilmez. İşte Allah Müslümanı cennete koyar yani. Şeyden önce yani cehalet üzere şirk işleyen bir kimse Müslümansa, o zaman zaten direkt cennete girer yani. Fakat ne yapıyor? İptal ediliyor bu iş. Neden iptal ediliyor? E zaten bir imtihan sebebi var ki yani. Müslümanlar ayrılıyor zaten cennete. Kafirler ayrılıyor cehenneme. Arada üçüncü bir grup kalıyor. Kim onlar? Fetret Bunlar da mazaret iddia ediyorlar. Diyorlar ki bize resul ulaşmadı. Allah da şu işte onlara resul gönderiyor eğer haber sayısı, bu konuda hadis sahihse. Resul gönderiyor, ateş yakıyor. Ateşin içine girin deniyor onlara. Ondan sonra o ateşe girmeyi kabul edenler e, cennete giriyor. Ateşe girmeyi reddedenlerse cehenneme giriyor. E, bu imtihan olayı bile zaten başlı başına e, cahil kimselerin tevhidden cahil olan kimselerin Müslüman sayılmadığını zaten gösteren bir delil yani. Şimdi i̇bn burada ayırdı dedek küfrü iki kısmı. Şimdi İbn-i bir nakil var. İbn-i daha açık bir şekilde e, böyle bir ayrımdan bahsediyor. Şimdi İbn-i Kayım, i̇bn fetretle ölen kişi ya kafir olarak ya kafir olmaksızın ölmek durumundadır. Sözünü baz alarak fetret ehlinin imtihan edileceğine dair hadisleri Kale'nin al almayışını reddetme sadedinde diyor ki, yani İbn Abdülber malikilerden birisi bu şehret de diyor. Bu demin söylediğimiz imtihan meselesini reddediyor, Kabul etmiyor. Çünkü diyor, diyor imsan yurdu değildir. Dolayısıyla ahirette kimse imtihan edilmez. Fetret diyor. Eğer diyor kafirse diyor cennete girer. değilse de cennete girer diyor. İbn-i Kayyım da İbn-i Alp-i Zülveri burada. Diyor ki, buna çeşitli şekillerde cevap verilebilir. İlkin şöyle denilebilir. Onların ne küfrüne ne de imanına hükmedilir. Yani fetre tehdine. Çünkü küfür Resulün getirdiğini inkar etmektir. Bunun da gerçekleşmesinin şartı mesajın ulaşmasıdır. Risaletin ulaşmasıdır. İman ise Resulün verdiği haberlerde tasdik edilmesi ve emrettiklerine itaat edilmesidir. Gene bu da mesajın ulaşmasına bağlıdır. Şimdi bunlardan birinin, ötekinin varlığını nefret ancak sebeplerinin var olmasından sonra olması gerekir. Buna göre bu insanlar dünyadan göçerken ne kafir ne de mümin oldukları zaman ahirette iki grubun hükmünden farklı bir hükümleri olmalıdır. İşte burada İmdi Kayyum'un sözü daha açık. Yani fetret ehlimi Fetret ehlinin ne kafir ne de mümin olduğunu söylüyor. Yani Fetret küfürü de imanı da e, nefk ediyor. Yani Fetret iman vasfını vermiyor zaten iman vasfını verecek bir şey yok ortalıkta. Durum yok fakat küfür vasfını da vermiyor. Yani işte e, onları tekfir etmiyor yani Fetret ehlinin tekfir etmiyor kısaca küfür vasfını vermediğine göre. Peki tekfir etmemesi ne anlamda? eğer ki onların zannettiği gibi tekfir kavramı sadece bizim bildiğimiz bir anlamda kullanılan bir kavram olmuş olsa yani işte ee, nedir? Müslümanlar var kafirler var. Bir kimse tekfir edilmiyorsa Müslümandır. Şu anda mesela biz bunu bu anlamda kullanmıyoruz. Fakat imdikayım açık olarak diyor ki bunlar kafir değildir he, ee, başka mümin de değildir? Yani bu zaten e, olayı e, açığa çıkartıyor ki yani İbni Kayıp gidip de işte yok el menzile, menzile falan gibi yani müminde değildir kafirde değildir şeklinde bir batıl bir sınıflama yapacak bir insanla değil demek ki burada bu başka bir kastı var kastı ne işte kastı bu yani risalet ulaşmadığı için diyor bu kimselere diyor kafirizmi verlemez çünkü risalet ulaşacak ki risaleti reddeden birileri olacak ortada Risalet yok ortada zaten. Dolayısıyla kafir ismi verilemiyor. E mümin diyeceğiz. E bunlar Allah'a dair bir bilgiler yok. Yani Allah'a iman etmeleri için bir sebep yok. Allah'a da bilmiyorlar. E Küfrü de bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Dolayısıyla bu kimseler nedir? Kafir de değildir, mümin de değildir. Bu anlamda. E, fakat işte demin dedik ya, Kelimelerin hangi anlamda kullanıldığına bakmak lazım. Yani bu kişiler Müslüman olmayan anlamında çavırdılar elbette. Yani Müslüman olmayan, e, İslam'a tabi olmayan anlamında, Tevhid'e tabi olmayan anlamında zaten çavırdılar. Bunlar müşriktirler yani. Fakat azap, azaba uğrayacak mı? Uğra, azaba uğrayan? Yani kâfirin bütün sıfatlarının üzerine bulunduruyor yani kâmin anlamında. Mesela kâfir nedir? Bizim bildiğimiz. Kâfirin canı malı helaldir, onunla savaşılır, esir alınır, mallar ganimeti olarak alınır, dünyada böyle ahkam uygulanır, ahirette ise ebedi cehennem azabına maruzdur. Vesaire kâfirin özellikleri budur. Peki fetreteli bu konumda mıdır? Fetreteli ile savaşılmaz. Yani İslam'ı duymamış olan kişilerle savaşılmaz. Esir edilmez, malları ganimet alınmaz, kanları aktınmaz vesaire. Yani bunlara dünyada azap uygulanmaz. Ondan sonra Allah onları dünyada helak etmez. Ahiretteki konularına gelince, alimlerimiz çoğuna göre ahirette de ateşli azap görmezler. Azap görmezler. Peki o zaman ne oldu? Fetreteli normal bizim bildiğimiz kafir tanımından dışarı çıktı. Dolayısıyla şeriatta bilinen anlamda kafir değil onlar. Peki ne Müslüman mı? Müslüman da değil. Neydi? Müşriktir. Şirk koştukları için zaten müşrikler veya İslam'ı hiç bilmiyorlarsa tevhidi hiç bilmiyorlarsa veya hiçbir şeye ibadet etmiyorlarsa yani Allah'a da ibadet etmiyor. Başkasına da ibadet etmiyor. O zaman yine kafirdir. Çünkü nedir? Allah'a dair cehalet, küfürdür. Fakat hangi anlamda kafir? İslam'ın haricinde olması anlamında kafir. Ama şu bizim bildiğimiz anlamda kafir değil. Şimdi devam ediyor İbn-i Kayyum'un e, Ahkam ve, ve kitabındaki alıntı. Denilse ki ama siz onlara dünyada mesela mirasta, velayet ve nikahta küfür hükmü, kafirlere yapılan muameleyi uyguluyorsunuz. Bunlara cevap olan şöyle denir. Biz buna dünya ahkamıyla bu şekilde hükmediyoruz. Bu ise daha önce izah edildiği gibi sevap ve ikap yani sevap azap hukukuna dair değildir. Bu bir. İkinci olarak onların kafir olduğunu kabul ediyoruz ama azabın onlardan edilmesiyle beraber. Çünkü bunun şartları yerine gelmemektedir. Bu ise onların delilinin sunulmasıdır. Hücretin ikam edilmezdir. Malumdur ki şüphesiz Allah kendisine hücret kaym olmayana azap etmez. Yani bu da zaten açık olarak İbn-i Kayın belirtiyor ki biz bu tarz insanlara yani işte diyelim ki kafirlerin avam tabakası Yahudi ve Hristiyanların avam tabakası gibi muhallit kesimi gibi yani İslam'ı duymamış duysa da çok önemsememiş falan e işte veya günümüzdeki müşrikler gibi çoğu cehalet küfrü içerisindedir yani bunlar gibi insanlara dünyada kafir ahkamı uygularız bir anlamda hangi anlamda cenazelerini kılmayız Müslüman muamelesine bulunmayız Müslüman mezarlığına onları gömmeyiz ve onlarla nikahlanmayız işte ee, ne bileyim onları veli velayet hakkı vermeyiz vesaire hiçbir konuda onlara Müslüman muamelesi yapmayız fakat eğer ki bu insanlar bütçeti duymamış olan Risaleti duymamış olan kimselerse bu sefer yine ne yapmayız diyelim ki onlarla savaşmayız ancak İslam onlara açıkladıktan sonra onlara savaş ilan edebiliriz. Ahiretteki konumları da e, o hal üzere gittikleri zaman Allah onlara azap etmez. Ancak belli bir imtihandan sonra bu e, söz konusu olabilir. İşte bu da meseleler arasındaki e, ayrım e, noktasını e, gösteriyor. Yani demek ki yani bir noktadan. E, kafir hükmünü uyguluyoruz onlara Müslüman olmadıkları için tevhid üzeri olmadıkları için ama bazı noktalarda da kafir hükmü onlara e, uygulanmıyor. Bu da arzibi bir durumdan dolayı. Yani onlara risalet hüccetinin e, gitmemesinden dolayı. Şimdi Kayyum Tarihü'l-İcrate'nin kitabında e, bu şeylerin, işte çocukların durumlarını falan ele almış. Kafirlerin, mukallit, avam tabakasının e, durumlarını ele almış. Ve diyor ki Tarıkül Hücreteyn'de 17. tabakayı izah ederken ahiretli insanların tabakalarını izah ediyor. 18 tane tabaka var. Yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki Taklitçi, mukallit ve kâfirlerin cahiliyle onların peşinden gideme, onlarla beraber oldukları için kendilerinden kabul edilen aptalları şöyle diyorlar. Şüphesiz biz atalarımızı bir din üzere bulduk. Biz onlar sebebiyle bu haldeyiz. Ümmet bu tabakanın kâfir olduğuna ittifak etmiştir. ve ki bunlar reis ve imamlarını taklit eden cahiller olsa da Sahih rivayetleri Resulullah'ın şöyle dediği belirtilmiştir. Şüphesiz cennete yalnızca müslüman kişi girebilir. İşte bahsedilen bu mukannid de Müslüman değildir. Çünkü o akıllı ve mükellef biridir. Akıllı mükellef olan ise İslam yahut küfürden birinde olabilir. Kime de davet ulaşmamışsa bu haliyle mükellef değildir. Böylesi biri çocuklar ve deliler mesabesindedir. Buna dair söz geçmişti. İbn-i devam ediyor, diyor ki İslam ortağı olmayan tek Allah'ın birilenmesi, O'na ibadet edilmesi ve Allah'a ve Resulüne iman getirdiklerine tabi olunmasıdır. Bu durumda olmayan bir kul Müslüman değildir. Böylesi biri eğer muannit yani inatçı bir kafir değilse bu durumda da cahil bir kafirdir. Bu tabakanın özeti, bunların muannit olmayan, inatçı olmayan cahil kafirlere cahil kafirler olduğudur. Ancak onların inatçı olmayışları onları kafir olmaktan kurtarmıyor. Şey daha sonra yüz çevirmiş cahil ile hidayeti idrak etmekten aciz olan cahilden bahsederek diyor ki bunların ikisi de kafirdir. Ne var ki? Birincisi yüz çevirmiş olmasından dolayı azap görecektir. Ötekisi azap görmeyip ahirette imtihana tabi tutulacaktır. Yani haktan bile bile yüz çevirmiş kafir azap görecek diyor. Hidayeti idrak etmekten aciz olan cahil kafir ise e, ahirette imtihana tutulacak. Fakat bunların ikisi de kafirdir yani. Esasen kula vacip olan, İslam dini dışında bir dine bağlanmış olan herkesin kafir olduğuna inanmasıdır. Ancak Allah kendisine nebevi, delil, kayma olmayan hiç kimseye azap etmez. Bu e, genel bir değerlendirmedir e, diye e, bu şekilde devam etmiş. Ondan sonra bu açıklamalar ile meseledeki problem çözümlenmiş olmaktadır. Yine kayıp devam ediyor. Buna göre konu dört kaynaya dayanmaktadır. Şüphesiz Allah hiç kimseye mesaj ulaşmadıkça, hüküket kayın olmadıkça azap etmez. Birincisi bu. ikincisi şüphesiz azaba iki sebepten müstahak olunur. Bir, delilden yüz çevirmek. iki yani delil sunulduğu halde daha delili anlamadan delili reddetmek. Onu kastediyor veyahut da delili araştırmamak o anlamda. İkinizi bu delilin sunulmasından sonra ona inatla tavır takılmak. Hücretin ikamesi olmadan ve onu öğrenme imkan bulamama durumundaki cehalet küfrüne gelince işte Allah'ın, Resuller'in mesajı ulaşına dağın azabı nefret hal e, budur. C şıkkında diyor ki, şüphesiz hücretin ikamesi zaman, mekan ve şahısların durumuna göre değişir mesela Allah hücreti kimi dönemlerde yaşayan kafirlere kayım olur, ulaşır. Ama kiminde kaym olmaz, yani ulaşmaz. Değişik bölge ve coğrafyalarda yaşayanlar durumları böyledir. Son şık olarak da Allah fiilleri kendisini bildiği bir hikmete tabidir e, demiş. İşte İbn-i bu sözlerinden de açık olarak e, anlaşılıyor ki e, gerek cahil kafirler olsun mukallit taklitçi, avam tabakasındaki kafirdir. Hiç bilmeyenler. Gerekse de e, bilinçli olarak küfre düşenler olsun. Bunların hepsi kafirdir. Fakat e, azabı hak eden kafir anlamında ancak birinci sınıf e, azabı e, hak eder. Yine şey Muhammed bin Abdülham'ın ee, Ahmet-i e Tüveciri'ye yazdığı mektubunda Resail-i Şahsiye'de geçiyor. Ee, şöyle diyor. Kalbimizdekini bilen Allah'a şahit tutarız. tutarak diyoruz ki kim tevhidi yaşayarak şirk ve ehlinden teberrih ederse o kimse Müslümandır. Nerede ve hangi zamanda yaşarsa yaşasın. Şüphesiz bir Allah'a ilahlığından şirk koşanı kendisine şirkin batıl oluşuna dair delilleri beyan ettikten sonra tekfir ederiz. Yani burada da ilk başta diyor ki tevhidi yaşayarak şirk ve şirk yerlinden beri olarak yaşayan kimse Müslümandır. Müslüman ancak budur. Ancak şirk koşan kimselere diyor hücreti onlara beyan ettikten sonra tekfir ederiz. Yani onlara kamin anlamdaki kafir hukukunu e, ancak hücret ulaştıktan sonra uyularız. Yani onlara hücret ulaştıktan sonra azap ederiz. Savaş açarız yani savaşta zaten azabın e, bir türüdür yani. Yine buna benzer e, birçok sözleri var. İşte yani e, Halim'in bu sözleri e, açık Şimdi bu e, Şeyhin e, ailesine, Şeyhin torunlarının İsa bin Abdurrahman e, bin Hasan Alüşşeyh e, Akidat-ül Muhahidin adlı e, kitapta e, bu meseleyi ele almış e, tekfir meselesini Ondan sonra e, İsa bin Abdurrahman diyor ki Bu şeyle alakalı işte e, birileri işte cehaleti mazeret olduğunu savunup işte bu insanlara hüccet gitmemiştir. Dolayısıyla bu insanlar mazurdur diyenleri reddetmek amacıyla. Lakin bu düşüncede şu çirkin kanaat neşet etmektedir. Bu ümmete Resul'le Kur'an vasıtasıyla hüccet kayyum olmamıştır. Kanaati doğmaktadır diyor. Böylesi kötü bir anlayıştan Allah'a sığınırız. Öyle bir anlayış ki kendisine nebevi tebliğ ve Kur'an ulaşmamış olan ve cahiliyet üzere ölen fetret ehli bile ismen Müslüman diye isimlendirilmeyip onlar için istiğfar edilememekteyken bunlara kitap ve Resul'ü unutmayı tecviz etmiştir bunu diyen kimse. Yani İslam'a hiç ulaşmayan fetret ehli bile dünya bir ahkem olarak kafir hukuku görürken bunlar İslam'ın ulaştığı insanları bile işte bunlara İslam ulaşmadı falan diyerek hem de Müslüman diye isimlendiriyorlar bir de. Şirk üzere olmalarına rağmen. Kaldı ki ilim ehli fetret ehlinin bile ahirette azap görüp görmeyeceği hususunda itlaf etmiştir. Yani fetret ehlinin koyu fetret ehlinin bile ahirette azap görüp görmeyeceği itilaflıyken bunlarsa günümüzdeki insanlara yani ellerinde Kur'an, sünnet her türlü ilim vasıtası olan insanlara hem Müslüman diyorlar, yani sadece ahiretteki azabın da değil, bizzat Müslüman ismini veriyorlar. Ve artık iyice işi çığırından çıkartıyorlar yani. Ondan sonra yine İbn-i sözlerini yorumluyor. Diyor ki, Allah'a i Kayın küfrü gerektiren meselelerde şeyhlerine uyan, taklit eden kişiler, bu kişiler hakkı ve ona dair marifeti temin etmeye kadir oldukları böylesi bir çabaya eğil oldukları halde bunlardan yüz çevirip umursamadığında bunların kesin küfrüne hükmetmiştir. Resullerin getirdiğini öğrenmeye eğil olmayanlar ile buna imkan olmayanlar ise imni kayıma göre bunlar kendilerine elçilerden birinin daveti ulaşmamış fetret ehlinden olanların cinsindendir. Ne var ki bu iki ayrı nevideki kişilere de İslam ile hükmedilmez. Müslüman olarak kabul edilemez. Öyle ki bunlardan bir kısmını tekfir etmeyenlere göre dahi durum böyledir. Yani bunlardan bir kısmını tekfir etmeyenlere göre dahi durum böyledir. Bundan kastı, fetret ehlini tekfir etmeyenler. Yani işte orada alimlerin e, fetret ehline azap edilme sözünü bu İsa Aliüşşeyh ne diyor? E, fetret ehlini tekfir etmeyenler. Yani alimlerden bir grup fetret ehlini tekfir etmiyor. Buradaki kasıt ne? Müslüman demek anlamında değil. Azabı hak eden kafir sıfatını onlara vermiyorlar. O anlamda yani. Demek ki tekfir kelimesinin böyle bir kullanımı var. Bunun hizaha gelecek. Şirk, müşrik sıfatına gelince işte bu onlar için sabittir. Esasen bu onları gerçek anlamda kapsar. Şimdi onun onun aslını ve La illallah olan en büyük kaidesini naksetmeyle beraber geriye ne kalır ki? Oysa İslam'ın bekası ve kapsamı diye devam ediyor yani. La ilahe diyor zaten ortadan baktıktan sonra geriye e, bir şey kalmıyor. Yine aynı kaynakta Akizatür Muahidinde keza şey Abdülhatif'in İmni Kayım'dan yaptığı nakillerinde aynı şey anlaşılır. Şüphesiz onların durumu yani cehaletle şirk işleyenlerin hali en basitinde Risaletten, bir önce ölmüş olan fetret ehli ile kendisine nebilerden birinin daveti ulaşmamış kişi hesabesinde olmalarıdır. Bu iki gruba da İslam ile hükmedilmediği gibi onlardan bir kısmını tekfir etmenlere göre dahi Müslüman kavramına, kapsamına girmezler. Şirk, müşrik sıfatına gelince işte bu onlar için geçerli kabul edilir. Burada da benzer şeyi tekrar etmiş. Ben nihayet şöyle diyor. Ee, İbn-i Kayyum'un sözlerine yorulmama sadedinden. Sonra Şeyh diyor ki burada dur ve bu müthiş tafsilatı düşün. Şüphesiz o sadece aşırı istek ve ona olan iradesine rağmen hakkı idrak etmekten aciz kalmış kişiler dışında kimseyi isna etmemektedir. İşte zaten İslam ile İbn-i ve diğer benzer muhakkik alimlerin ifadelerinde kastedilenler de bu grup insanlardır. Iraki ve batıla dalmış kardeşlerine gelince bunlar işi karıştırarak derin bir şüpheye düşmüşlerdir. Iraki herhalde cahileti mazeret gören birisi. Bunların zanına göre şey, cahil kişiyi tekfir etmemekte ve onların mazur olduğunu söylemektedir. Yani bunlar diyor ki İbn-i Kayyın cahileti mazeret görüyor. Tabii ki bunu kapalı tutmakta ve izah etmemektedirler. Bu gizliler söz konusu şüpheyi kalkan yapıp bununla Kur'an ayetleri ile nebevi hadisleri savmaktadırlar. Yani bu sözleri kalkan yapıp ayetleri ve hadisleri e, reddetmektedirler. E, vesaire deyip e, devam ediyor. yani e, Bunlar da yine ee, aynı söylediğim şeye e, işaret eden hususlar bu hususta daha açık e, bir nakil var burada geçmiyor <gülüyor> Muhammed bin Abdülhab'ın ailesinden e, birileri bunu söylemiş ve Hamet bin Nasir el-Mamer ismindeki e, birisinden naklediliyor Neşri alimlerle ilgili Dürer Üsseniye Cilt 10, sayfa 136 olarak kaynak verilmiş. Cehaleti veya kendisine öğretecek birini bulamaması sebebiyle küfür ve şirk işleyen bir kimseyi hücret ikametmeden etmeden tekfir etmeyiz. Fakat ona Müslüman hükmü de vermeyiz. Bu zaten açık olarak e, bunu belirtiyor. yani. Cehalet sebebiyle e, yani eğer kişi de cehaletten kasıt da şu dediğimiz gibi hücrete ulaşma imkanı olmayacak veya hücret ona ulaşmayacak ve ulaşma imkanı da olmayacak. Yani diyelim ki kişiye hücret ulaştı o artık mazur değil. Allah katında da mazur değil. Veyahut da hücret ulaşmadı ama kişinin hücrete ulaşma imkanı vardı. O peşine düşmedi. Önemsemedi. Bu kişi de mazur değil. Böyle bir sebeple diyor küfür ve şirk işleyen kimseyi hücret ikam etmeden tekfir etmeyiz. Yani o kimsenin hak e tam kamil anlamda kafir e, muamelesi göreceğini, dünyada vahirette kafir muamelesi göreceğini söylemeyiz. Fakat ona Müslüman hükmü de vermeyiz. Bu da zaten açık olarak meseleyi e, izah ediyor. Yani işte bütün bu izahlardan sonra eğer ki e, alimlerin bu tarz sözleri varsa, bunlar bunların e, bu alimlere nispeti eğer sahihse biz alimlerin bu sözlerini bu anlamda e, açıklarız yani mesela işte Muhammed bin Abdülhabi atfedilen e, bu Abdülkadir Geylani'nin kubbesine tapanlarla alakalı mesela yani tekfir etmeyiz diyor mesela. E şimdi bunu hakiki anlamda yani o kimseyi Müslüman görürüz anlamında demez. Yani normalde bunu sıradan bir müşrik bile demez yani. Mesela sıradan bir müşriğe bile derse ki Kadir Geylani'nin kubbesinin tepesinde bir put var. Oraya ibadet edenler Müslümandır. Diye cahil sokaktaki bir avama bile dense adam der ki ya sen neden bahsediyorsun der yani mesela. İtiraz eder. Yani bunu Muhammed Abdullah bu şekilde diyecek hali zaten yok. Eğer ki demişse yani. Ee, yani çünkü bu sözün ona ait olup olmadığı ve en azından bu şekilde ait olup olmadığı da biraz tartışmalı. Çünkü başka sözlerinde diyor ki mesela minharcud tesis ve taktis diye bir misal var. Abd Muhammed naklediyor. O risalede şöyle diyor. Şerif bana niçin savaştığımızı ve adamı neyle tekfir ettiğimizi sordu. Ona doğru olanları bildirdim ve düşmanların hakkımızda uydurduğu iftira ve yalanları izah ettim. Söylediklerinden bazıları şöyleydi. Yalan ve iftiraya gelince. Bizim insanları tümden tekfir ettiğimiz, dinini isaretmeye güç yetirenlerin hicret etmelerini vacip gördüğümüz. Yani dinini isarettiği halde halen hicret etmesini vacip gördüğümüz. Kafir olmayan ve savaşmayan kişileri tekfir ettiğimiz gibi çok şeyler hakkımıza iddia edilmektedir. Halbuki bütün bunlar putların hizmetçileri ve kafirlerin öndenlerinden Ebu Ceylin torunlarını uydurduğu iddialardır. Onlar bu iddia ve iftiralarıyla insanları allah Teala'nın ve Resulünün dininden alıkoymaktadırlar. Biz Allah ve Resulünün tekfir etmediğini asla tekfir etmiyoruz. Tekfir ettiklerimiz ise putlara tapan müşriklerdir. Aynen Abdurkadir'in kabri üzerindeki puta, Ahmet el-Bedevi'nin kabri üzerindeki puta ve benzerlerinin kabirlerinin üzerindeki putlara tapanlar gibi. Bunları diyor, tekfir ediyoruz biz. Allahu Teala'ya, peygamberlere, meleklere, ahiret gününe, kitaplara iman eden ve Allah için hakkıyla cihat edenler, bize hicret etmeseler bile bizim din kardeşlerimizdir. Allahu Teala şahittir ki bu büyük bir iftiradır. Yani Allah bilir de bu yukarıdaki söz sanki bu sözün ee, tarif edilmiş bir şekli yani tarif illa yani kasıtlı da olmayabilir burada. Yani bir nüsra hatası veya bir baskı hatası veya benzer bir şey eğer varsa sözler birbirine karışıp orada sanki yani burada çünkü tekfir ediyoruz diyor. Aynı mesele hatta hicret hicret etmeyenlerden falan bahsediyor. Burada ise tekfir etmiyoruz diyor. Allah'ım orada bir karıştırma var ama eğer ki bir karıştırma yoksa bile e, bu dediğimiz anlamda yani başka bir anlamda olması bunun e, mümkün değildir. Keza keşfi Şubat'ta geçen İsrail yolları ile alakalı ifade eder. Yani İsrail yolları e, Musa aleyhisselam'dan ilah talep ettiler. Yani ilah talep etmek ne demek? Allah'ın haricinde ikinci bir ilahı talep etmek. Bu açık bir şirk yani. Yani bu bir kimse bundan dolayı kafir olmuyorsa hiçbir şeyden dolayı kafir olmaz. Burada ne diyor? Diyor ki, kişi diyor hemen müstehit bir Müslüman dahi farkında olmadan küfrü gerektiren bir söz konuşabilir. Sonra uykudan uyanır hemen tövbeler ve böylece küfre girmekten kurtulur. Tıpkı İsrailoğullarının Musa'dan ve sahabelerinin Resulullah'tan istekte bulundukları gibi. Yani onlar mesela küfür sözü söylediler. Fakat o anlık bir durum olduğu için İsrail olanın durumu, Allah'ın durumu olduğu için tövbe ettiler bundan. ve o yüzden onlara mürtüet muamelesi yapılmadı ama bir küfür ihdas edip o küfürde ısrar edenler ne oldu? Buza kıssasından onlar ise onlara nefislerinizi öldürün emri verildi yani birbirinizi öldürmeden tövbeniz kabul edilmeyecek ve hatta rivayete göre binlerce insan birbirine kılıçtan geçirerek ancak o şekilde temizlendiler yani işte iki olay arasındaki fark bu. İsrailoğulları o ilk sözle küfre düştüler. Anında tövbettiler. ettiler. Tövbe için onlara kafir muamelesi yapılmadı. Yani mürtet muamelesi yapılmadı. O anlık bir küfür. Söz küfür. Zaten söylüyor onu. Küfür söz söyler diyor. Farkında olmadı. Bir e söz küfür. Ama kişi de o dakikada kafir onu söyledi anında. Fakat zaten hemen tövbe diyor ve ne yapıyor? mürted hukuku uygulanmaktan e, kurtuluyor kişi. E, Zat-ül Emmat'la alakalı da demiş bunu. Gerçi Zat-ül Emmat'ı normalde e, başka yerlerde mesela kitabı ı Tevhid'de küçük şirk olarak vasıplandırıyor. E, burada ise sanki zahiren büyük şirkmiş gibi e, İsrail'e olan olayla mukayese etmiş. Artık orada bir e, incelik veya bir müşkülat var normalde yani buradaki tek müşkülat belki de bu yani işte zatüren matı büyük şirk olarak nitelendirmesi yoksa başka yerlerde de küçük şirk olarak nitelendiriyor herhalde burada bir, bir ayrıntı vardır işte yani mesela İbni Teymiye'nin o tasavvuşlarla alakalı sözü de e, aynı şekilde. Yani kendilerine mükellefiyetin düştüğünü söyleyen kimselerle alakalı diyor ki şüphe yoktur ki ilim ve iman ehli nezdinden bu söz küfrün en büyüğü ve en galizidir daha sonra bu Yahudi ve Hristiyanların sözlerinden daha bile daha kötüdür e, diyor ondan sonra yine devam ediyor kitapla tafsilatı var özellikle çüm diyor ki bu söz diyor nübüvveti ikrar eden birisinden hiçbir surette sadır olmaz daha sonra böyle bir sözün sahibi bütün Nebi ve Resulleri inkar etmiş demektir çünkü onların hepsi de kullar için ölenedik, uygulayacağı emir ve neyiler getirmiştir. Bunun ötesinde böyle bir söz Allah kalben boyun eğmiş ve onun alemlerin ilahı olduğunu kabul etmiş hiç kimseden sadır olmaz. Onun alemlerin çünkü bu ikrar zaten insanın Allah'a boyun eğmiş bir kul olmasını gerektirir. Allah amaçı ilah olmadığını ikrar Allah'a boyun eğmiş bir kul olmasını gerektirir. Buna göre kim bir insanın Allah'ın belirttiği ibadetlerle kulluk etmeksizin dilediği şeyi yapabileceğiniz cevaz verirse Allah'ın onun ilah olduğunu kesinlikle inkar etmiş olur. Şimdi bunu söylüyor. Bunu söyledikten sonra da ne diyor? Şüphesiz anlaşılmıştır ki bu söz küfürdür. Lakin bunu söyleyen kişinin kendisine hücretin kaym olmasına yetecek ilmin ulaşması anına kadar küfürüne hükmedilmez. Ki böylesi bir ilme kulak asmayan zaten tekfir edilir. Böyle bir sözün fesadan dair denilir. Kur'an ve sünnette çoktur diyor. Yukarıda da diyor ki birçok insan nebevi bilgilerin çoğunu kaybolduğu çeşitli mekan ve zaman dilimlerinde yaşamaktadır. Öyle ki Allah Resulü'nün getirdiği kitap ve tebliğ edecek kimse kalmaz. Binaenaleyh elçilerin getirdiği birçok şey bilinmez olur. Bu ortamlarda belirtilen hususları tebliğ edecek kimse de olmaz. İşte böylesi bir durumda bulunan kişiler tekfir edilmez. Tekfir edilmezler kası da azabı gerektiren küfürle e, tekfir edilmez yani daha da buna benzer e, sözler varsa e, bunların da hepsinin e, anlamı budur e, yani bu muhalif kesim yani muhalif olanlar bize eğer ki bir deli getireceklerse yani getirecekleri delinin şu şekilde olması lazım Şimdi sonuçta dedik ki, küfür lafzı müşterek bir lafızdır. Büyük küfür anlamına kullanılır, küçük küfür anlamına kullanılır, işte azabı gerektiren küfür anlamına kullanılır, gerektirmeyen küfür anlamına kullanılır. Birçok anlamda kullanılan bir lafız. Bize öyle bir şey getirmeler lazım ki, yani mesela haricilerin tekfir edilmesi veya namaz kılmayanın tekfir edilmesi hakkındaki itiraf gibi. Yani mesela oradaki konu açık. Mesela, bir alim dese ki, namaz kılmayan tekfir edilmez. dedi yanına biz ne yanlarız? Açık olur namaz kılmayan kişi Müslümandır. Bunu anlarız. Çünkü tartışma zaten onunla alakalı. Namaz kılmayan kişi Müslüman mıdır? Değil midir İşte hariciler mesela. Müslüman mıdır? Değil midir Tartışma zaten bununla alakalı. Mesela birisi bize bir nas getirse, bir alimden bir deli getirse, dese ki final alim diyor ki, biz haricileri tekfir etmeyiz. Yani bu sözün haricileri Müslüman görmek anlamında olduğu zaten belli. Sözün gidişatı, siyahı, sibahı öncesi, sonrası zaten delalet ediyor. Ve hatta e, kullanılan oradaki lafızlar, ibareler yani mesela diyor ki, misal yani namaz kılmayan kişi tekvir edilmez, Müslümanların kabristanına gömülür. Şimdi bu ne demek? Açık olur? namazın ne kişinin? Müslüman olduğu anlamına gelir. Yani o kişiler eğer ki bize bir deli getireceklerse ancak şöyle bir deli getirmeler lazım. Filan kimseler vardı. kabilelerden yardım istiyorlardı. Şirk koşuyorlardı. Şunu yapıyorlardı. Bunu yapıyorlardı. Yani açık şirk olan ameller yapıyorlardı. Fakat bu kimseler Müslümandırlar. Hadi diyelim Müslüman nafzını da kullanmasın. Bu kimseler Müslüman mezarlığına gömülür. Cenazeleri kılınır. İşte eee kestikleri yenir, şu olur, bu olur vesaire. Ancak böyle bir şey getirecekler ki kendilerine bir derin olabilsin. Böyle bir şey de zaten söz konusu değil yani. Böyle bir şey de zaten e, yok yani. O yüzden getirmedikleri için ancak getirdikleri bu tarz e, kafalı ifadeler. E, yani eğer ki bu mesele tartışılıyorsa dediğimiz gibi yani bu ki tartışmanın açık olması lazım. Yani böyle kapalı sözlerle, böyle kapalı kelamlarla veya müşterek lafızlarla e, söylenecek sözlerin e, ilmi bir e, kıymeti olmaz. İslam nazarına bir e, şeyi olmaz. Değeri olmaz. Yani zaten böyle bir sözü de zaten getiremezler. Yani getirseler zaten hani sözün sahibi reddedir. Yani küfrü iman olarak vasıflandıran bir kimsenin sözü zaten rettendir Fakat e, muteber alimlerden böyle bir nakilde e, söz konusu değildir. Bu e, küfür kavramıyla alakalı mesele de bu şey Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu ala Resulüne Muhammed'in ve ala alihi ve sahabihi. Ecmain. Amin.